Mezhepler arasında belli konularda geçiş yapmanın ölçüsü nedir? Fuka'mız diyor ki mezhepleri kişi Müslüman oyuncak haline getirmeyecek. bu ruhas olmayacak. Hanefilerde o mesele kolay onu alayım. de bu kolay onu alayım. Şurada şu kolay bunu alayım. Böyle olmaz. Yani bir adam düşünün. Abdest alıyor. Hanefi mezhebine göre alıyor abdestini. Sonra kan akıyor. Diyor ki ben Şafi'yim. Kadına tutuyor. Şimdi Hanefiyim diyor. Çünkü kadına tutunca Şafii mezhebine göre temas edince abdesti bozulacaktı. Şimdi bu adam bir mevzuda iki müştehidin görüşünü alıyor. Peki yeni bir iştahat yapıyor aslında. Hem kadına dokununca hem kan akınca abdestin bozulmayacağını söyleyen bir müştehit var mı? Yok. O zaman kendisi iştahat ediyor. Delili var mı? O da yok. O zaman dini tahrip ediyor, dini bozuyor, oyuncak haline getiriyor. Yani şöyle olsa, yani ben eğitim merkezinde işte fıkıh derslerine girerdim. İmam, vaiz kardeşlerim gelir, müdürlük yaptığım zaman da bu salonda böyle 200 kişiyle fıkıh dersi yapardık hocalarımızla. Derdim ki onlara, sen buradan kalktın, Hakkari'ye gittin. Oradaki kardeşlerimiz Şafi, e sen de Şafi olun. Arkanın gönül rahatlığıyla namaz kılsınlar. Ama Diyarbakırlı bir kardeşim, o da İzmir'de imam olduysa, oradakiler Hanefi ise sen de Hanefi ol. Yani dünyevi bir amaç için değil, Allah rızası için, şöyle Allah rızası tabii bütün hepsinde Allah rızası evet. var. Ee, yani fıkhi olarak oradaki insanların masraatına, bu daha uygun. Çünkü size sorular hep şafi bir bölgede imamsanız, Vaizseniz hep oradan gelecek sorular. Deliller veya oranın delillerin daha güçlü görürüz. Ondan dolayı geçebilirsiniz. i̇bn Abidin Hazretleri eğer bu mezhepler arası geçiş dünyevi amaçlı olursa o zaman haram olur diyor. Yani bir adam bir kızı seviyor diyelim. E, kızın babası da şafi diyor ki hanefi olan damada, şafi olmazsan sana kızım vermem. Kızı almak için şafi olursa haram olur. Dini, oyuncak haline getirmiş olur. Fakat orada bir delil var. Veya yaşamış olduğu bölgede, hanefi olmaz, şafi olması, orada fetva verecek, bundan dolayı daha iyiyse, olabilir, geçebilir. Bir problem olmaz. Geçmişte alimlerimiz, mesela İmam Tahavi, İmam Taha ve Aleyh, İmam Müzeni'nin talebesiydi. Büyük Şafii alimi, İmam Şafii'nin talebesi, dayısıydı İmam Müzeni ama sonra Hanefi oldu ve Hanefi'lerin büyük imamlarından biri oldu.